...türkülerimiz, öykülerimiz. Alo'nun türküsü. Göksu'nun Keklikolu köyünden olan Alo... ...bu köyün ası Demiroğlu Hüseyin'in işlerinde çalışan... ...yoksul bir köylü gençtir. Hüseyin'in davarını yaymakta... ...ve ev işlerine bakmaktadır. Hüseyin ağa, koruyup kollayacağı vadleriyle ...Alo'yu her işe koşmakta ve kullanmaktadır. Ağa kapısındaki bu zulüm... ...gün geçtikçe daha da artarak devam eder. En sonunda Demir Oğlunun Alo'ya verdiği sözler tutulmayınca... ...Alo, o güne kadar karın tokluğuna kendisini çalıştırıp... ...sözünü yerine getirmeyen Demiroğlu'na karşı kinlenir... Ve o güne kadar köyün mutlak hakimi olan Demiroğlu, bu gergin ortam içinde bir koçunun kaybolmasını bahane ederek Alon'un anasını acımasızca cezalandırır. Demiroğlu'nun adamları Alon'un anasını döve döve öldürürler. Demiroğlu bu cezalandırmayla halka bir ibret dersi vermek isterken halkın nefretini de iyice arttırır. İşte bu acılı olay Alo'da sonsuz nefret duyguları doğurur ve onu daha çıkartır. Alo genç yaşta dağlardadır. Eşkıya gruplarına katılmış ve onlardan ders almaktadır. Aradan zaman geçtikçe Alo'nun Kara Paşo gibi namlı eşkıyalardan ders alarak zorlu bir eşkıya olduğu dilden dile kulaktan kulağa yayılır. Alo'nun tek amacı vardır. Köye kan ağlatan ve anasını acımasızca öldüren Demiroğlu'na gerekli dersi verme. Duydunuz mu? Alo intikam için gelecekmiş. Evet duyduk. Bir an önce gelse de şu boyu devrilesici Ağdan hesap sorsa. Yaman eşkıya almıştır Alo. Onun yönetimle ya da kolluk kuvveti jandarmayla bir iş yoktur. O yüzden jandarmayla karşı karşıya gelmek istemezmiş. Karapaşa'dan ders almış Alo. Ağa'ya da haber yollamış... ...yakında geleceğim diye. Alo'nun hocası Paşo... ...bir gün bir haber getirir Alo'ya. Demircioğlu'nun... ...jandarma getirip peşlerine takacağını... ...bir müddet için... ...buralardan uzaklaşmalarının... ...iyi olacağını söyler. Jandarmayla karşılaşıp... ...işi alevlendirmek istemiyorlardı. Hele Paşo... Hiç istemiyor jandarmayla karşılaşmayı. 12 yıllık eşkıyalığında jandarmaya tek kurşun atmamıştı. Jandarma emirkuludur. Ona verilen emri o yerine getirmeye mecburdur. Jandarmayı bekleyen anası, babası, avradığı çoluğu çocuğu var silada. Jandarmaya kurşun atmak namertiktir. Demiroğlu'nu na haber sal. Hükümetle işim yok benim işim onunla dedim sabırlı ol alo acele etme bir müddet ayrılacağız bu dağlardan jandarmayı peşimize takmış ha. toroslara geçeceğiz oradan da çukurova topraklarına ineceğiz uçsuz bucaksız bir memlekettir çukurova açlar orada toklar orada eşkıyalar orada hırsızlar katiller hepsi orada hem iyi hem de kötü insan ambarı Çukuralı. En doğrusunu sen bilirsin Paşa. Gün gelecek geri döneceğim. Ve anamın intikamını alacağım o zalimden. Demiroğlu başlangıçta önemsemez kendisine dağlardan gönderilen tehditleri. En azından öyle görünür ve suçunu bildiği için sorunu sessizlikle çözümlemeye çalışır. Amacı sorunu büyütmeden Alo'nun işini bitirmektir. İşin kolayı varken başına yeni dertler açmaya gerek yoktur. Fakat zaman geçtikçe Alo'nun hiç de kolay kolay yutulmayacağını anlar. Çünkü Alo'yu yok etme konusundaki bütün planları boşa çıkar. Üstelik her defasında Alo'nun üstüne gönderdiği adamlarını kaybeder. Demiroğlu adamları aracılığıyla sorunu çözümleyemeyince jandarmaya başvurur ve gücünü kullanarak Alo'nun akrabaları ve köydeki yandaşları üzerinde terör estirir. Köylüler karakollara taşınırlar aralıksız. Yakın akrabaları işkencelerden geçirilirler. Alo ele geçmedikçe Demiroğlu'nun öfkesi ...dolayısıyla köylüler üzerindeki baskısı da büyür. Jandarma baskısıyla yetinmez. Alo'ya yardımcı olduklarından kuşkulandığı evlere... ...baskınlar düzenletir. Fakat olaylar her geçen gün Alo'nun lehine gelişiyordu. Çünkü Alo, köylülerde bir umut haline gelmişti. Kahramanlaşmıştı onların gözünde. Günün birinde mutlaka gelip Demiroğlu'na layık olduğu dersi vereceğine inanıyorlardı. Köylüler bu inançla bağırlarına taş basıp bekliyorlardı. Yakında alo gelecekmiş. Çok yakındır canını alacağım gün demiş. Artık gelsin. Gitti bu zulüm. Gelsin de kurtarsın bizi bu zalimin elinden. Derken beklenen gün gelip çatmıştı. Köyde kalmayı uygun bulmayan Demiroğlu... ...Göksun'a yerleşmişti. Göksun'daki konağında... ...adamlarını çevresine toplamış... ...keyif yapıyordu. Bunu haber alan Alo... ...kılık değiştirerek konağa yürüdü. Bir gölge... ...bir sır olmuştu Alo. Demiroğlu'nun adamları... ...farkına varmamışlardı... ...birinin kapıya dayandığından. Alo... Demiroğlu'nun oturduğu büyük odanın kapısına dayanmıştır bile. Silahının namlusuyla açar kapıyı. Hazır ol Demiroğlu. Ben geldim. Demiroğlu'nun korktuğu başına gelmiştir. Alo yakalamıştır onu. Ve uzun ve acılı bir öykü burada noktalı. Alo hayfını almıştır. Üstelik Demiroğlu'nun saltanatı bitmiş. Ama Alo kahramanlaşmıştır halkın arasında. Üstüne türküler yakılmış, destanlar düzülmüştür. Sonradan jandarmalarca vurulduğu yolundaki sözlere de kimse inanmamıştır. Dadaşa, hükmediyor Dadaşa Alo olmuş İsmet Paşa Çımele diyor da daşa Çıkardı fermanları dinletiyor burada kuşa Çıkardı fermanları dinletir burada kuşa Çıkardı fermanları dinletiyor burada kuşa Çıkardı fermanları dinletir burada kuşa Radyo için uyarlayan Kahraman Taze oldu. Anlatan Kaan Özdemir. Seslendirenler Alo Fatih Özacun. Paşo Mehmet Güler. Köylü Talha Bora Öge. Köylü Tarkan Koç. Köylü Emre Başar. Prodüksiyon Serhat Karasu, Oğuz Sivri yöneten Ferman Karaçam burundu, Düşmanın beni burundu, Düşmanın kırıl